Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehtedihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Enna bat fe inne astahıl hadisi Kitabullah ve hayral hediyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْمُورِ مُتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُتَثَتٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَى وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِمْنَارٍ Said Tefsir Dersinde Nahil Suresi 37. ayetindeyiz. Allah Azze ve Celle Meale şöyle buyuruyor. Sen onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. Bu ayette gördüğü gibi kaderiye fırkasına reddiye vardır. Yani hidayet Allah'tandır. Saptırma da hidayette Allah'a nispet edilmekte bu ayette. Said bin el-Müseyyed babasından rivayet ediyor. Babası el-Müseyyed bin Hazm radiyallahu sahabede. Ebu Talib'in vefat edeceği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Umeyye İbnül Muğire'yi de orada buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey amca, la ilahe illallah de ki, bu cümleyle ile Allah katında senin için şefaatçi olayım.'' buyurdu. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye şöyle dediler, ''Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi arz etmeye ve sözlerini tekrar etmeye devam etti. Ta ki Ebu Talip konuşmaların sonunda, ''Abdülmuttalib'in dini üzere dedi ve la ilahe illallah demeyi kabul etmedi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun, yasaklanmadığım müddetçe senin için bağışlanma dilemeye devam edeceğim. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayet indirdi. Tebe 113. ayetini. Kendilerinin cehennem ehlinden oldukları iyice belli olduktan sonra yakın akraba da olsalar, müşrikler için Allah'tan af ve mağfiret dilemek ne nebi için ne de müminler için yapılacak bir iş değildir. Allah Teala Ebu Talip hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şu ayeti indirdi. Sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder. O hidayete layık olanları daha iyi bilir. Kasas suresi 56. ayet. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu kıssanın tabi değişik ayrıntılarla geliyor. Yani burada Ebu Talip, Peygamber Aleyeselatüvesselama işte ben senin söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat işte bu la ilahillallah söyleme teklifine kabul edecek olursam Mekke'nin kadınları benim hakkımda ileri geri konuşurlar. Ölüm korkusundan yerine iman etti derler diye hakkında söz söylerler diyor ve bu sözü kabul etmiyor. Burada yine mürciye ve cehmiye fırkalarına da bir reddiye vardır. Yani imanın ee, sadece kalbin tasdiki veya sadece bilmek olarak e, tarif eden fırkalar e, reddedilmiş oluyor bu rivayetle. Çünkü eğer e, öyle olsaydı Ebu Talib'in mümin olarak ölmesi gerekirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor ki yine Bukhar ve Müslim'in rivayet ettikler hadiste. Ebu Talib cehennemin en sığ yerinde olacak, e, yani en hafif azap görenlerden birisi olacak şefaatim sayesinde diyor. Bu da kafirlere de, müşriklere de bir şefaatin olacağını, fakat bu şefaatin onları cennemden çıkarmaya yetmediğini gösteriyor bu hadis aynı zamanda. Ayağına kordan bir takunya giydirilecek ve e, bu hararetle onun beyni kaynayacaktır. Yani cennemde en, azab, en azabın bu şekilde olduğunu bildiriyor Nabi Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Talip, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde, Kol kanat germiş, müşriklere karşı onu savunmuş. Fakat buna rağmen dilin ameli olan la ilahe illallah sözünü söyleyerek İslam'a girmemiştir. Her ne kadar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın risaletini itiraf etse, kabul etse dahi la ilahe illallah'ı söyleyerek İslam'a girmemiş. Bu sebeple müşriklerden olmuştur. 38. ayet: Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Aksine bu, onun bizzat kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Katade Rahimullah dedi ki, insanlar yeniden dirilme hususunda yalanlayan ve tasdik eden olmak üzere iki grup oldular. Bize anlatıldığına göre İbn Abbas radiyalanmaya şöyle, şöyle denildi. Irak'ta bazı insanlar, Ali radiyallahu kıyametten önce tekrar gönderileceğini iddia ediyorlar ve ayeti tevil ediyorlar. Bunun üzerine İbn Abbas Radyalan'la şöyle dedi. Onlar yalan söylemiş. Bu ayet insanların geneli hakkındadır. Şayet Ali Radyalan kıyametten önce dirilecek olsaydı, onun hanımlarını evlendirmez, mirasını taksim etmezdik. Evet. Demek ki e, o zaman da daha cahiliye Araplar arasında insanlar iki grupmuş. Kimisi yenilendirilmeyi e, tasdik ediyor, kabul ediyor. Kimisi de buna iman etmiyor. Zaten mesela Ebu Talib'in durumu veya Ebu Süfyan'ın, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans Kralı'na gönderdiği mektup karşısındaki tavrı Bunlara dikkat ederseniz, e, ahirete iman vakası cahiliye Araplarının çoğunda yoktu. Ahirete imanları yoktu. He ne kadar ibadet de etseler, yani Allah'ın rububiyetini kabul de etseler, bununla beraber bazı ibadetler de yapsalar, koşmakla beraber, ahirete iman da çoğunluğunda yoktu. Burada Ebu Talip şayet ahirete iman eden birisi olsaydı, işte dünyada böyle kınanmaktan çekinip de tevhid kelimesinin tebliğini reddetmezdi. Ebu Süfyan'a gelince, o Müslüman olmadan önce e, Dehiyet-ül Kerbi radıyallahu ile Allah Resulü aleyhisselatü vesselam mektubunu göndermiş Bizans kralına. O bir takım sorular sormuştu Ebu Talib'e. O sırada oradaymış Ebu Talip. Allah Resulü hakkında bazı bilgiler araştırıyor. Kral, Ebu Süfyan'a Süfyan bazı şeyler soruyor. E, o da neyse onu söylüyor. Diyor ki, Şayet e, kavmimin beni kınayacaklarından korkmasaydım orada Selam. aslı olmayan bazı şeyler söyleyecektim diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Yani burada korkusu Allah korkusu değil. Yani ahirette e, ahirete imanla ilgili bir korku değil. İnsanların kınamasıyla ilgili bir korkuyu gündeme getiriyor. Bunun için yalan söylemediğini söylüyor. Yani insanlar katında e, yalanın, cahiliye Araplar arasında yalan hoş görülmemesi. Fırtçı yani bir şey bu hoş görmüyorlar. Yine Ümmü Seleme ve Ayşe Radyalanha'dan gelen rivayetlerde Ayşe Radyalanha'dan gelen rivayette e, e, isim veriliyor. İbni Cudan diye birisi. Bu cahiliye döneminde yaşadığı Allah'ın Resulü diyor e, bunun iyilikleri vardı. İşte yetime kol kanat gerer, e, zorda kalanlara yardım eder. E, fakat sana yetişmedi. Acaba onun e, bu iyilikleri Kendisine bir fayda sağlayacak mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ateş ehlinden olduğunu bildiriyor. Çünkü diyor o bir gün olsun Allah'ım beni kıyamet gününde, hesap gününde bağışla demedi. Yani ahirete iman olmadan bunları yaptı. Sırf insanlar katında geçer bir akçe olması bu gibi şeylerin. İnsanların nezdinde iyi bilinmek. Yani güzel hasletler, fıtri hasletler sadece bunlar gözetti. Bunları yaparken ahirete imana yönelik bir duygusu yoktu bu adam. Böyle bir inancı yoktu. Bu sebeple o cehennemliktir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissatvesal. Evet. Ebu Hüreyre Radiyallah'tan Resulullah Aleyhissatvesam buyurdu ki Allah Teala şöyle buyurmuştur. kuts hadisi yani. Adem oğlu bana dil uzatma hakkı olmadığı halde bana sövdü. Yine Adem oğlu beni yalanlama hakkı olmadığı halde yalanladı. Bana sövmesi benim çocuğum olduğunu söylemesidir. Beni yalanlaması ise kendisini baştan yarattığım gibi tekrar diriltemeyeceğimi söylemesidir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Amr bin Abese radıyallahu bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kalbini Allah Azze ve Celle'ye teslim etmen ve Müslümanları dilinden ve elinden selamette kılmandır. Adam, İslam'ın en fazletlisi hangisidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imandır buyurdu. Adam, iman nedir dedi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve öldükten sonra dirilmeye iman etmendir dedi. Bunu Ahmet bin Ambel sahip-i sınavla rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan, Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu, uzun bir kıssanın devamı bu, sonra sura üfürülecektir, bunu işten herkes boyun bükecek ve boyun kaldıracaktır. Onu ilk işten develerinin havuzunu sıvayan bir adam olacaktır. O adam hemen ölecek ve diğer insanlar da öleceklerdir. Sonra Allah çiğ gibi yahut gölge gibi bir yağmur gönderecek yahut yağmur indirecek. Bundan insanların cesetleri bitecek. Sonra sura bir daha üfürülecek ve birden kalkıp bakacaklardır. Sonra ey insanlar Rabbinize gelin. Bunları durdurun çünkü onlar sorguya çekilecekler denilecektir. Bundan Müslim rivayet etmiştir. Yani yeniden dirilişin ahvali anlatılmakta. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurduğunu bildiriyor. İki sur üfürülmesi arasında yani ilk üfürülüş ölüm için, bütün canların ölümü için. ikincisi de yenilendiriliş için. iki sur üfürülmesi arasında kırk vardır. Oradakiler ey Ebu Hüreyre kırk gün mü diye sordular. Bir şey diyemem dedi. Kırk ay mı dediler, bir şey diyemem dedi. Kırk yıl mı dediler, bir şey diyemem dedi. Yani Ebu Hureyre ya hatırlamıyor veyahut hatta e, Allah Resulü böyle dedi. 40 e, birimlik bir müddet var dedi. Bu kırk gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı tayin etmediği için Ebu Hureyre bir şey diyemiyorum diyor. Devam ediyor hadis. Sonra semadan su indirecek Allah ve insanlar sebze biter gibi bitecekler. İnsanın çürümeyecek hiçbir yeri yoktur. Yalnız bir kemik müstesna ki o da kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet gününde halk ondan derlenip toplanacaktır. Bu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 39. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için. Yani bu e, insanların tekrar dirilmeleri ondan sonra demek ki insanların ihtilaf ettikleri bu ihtilaf ilk önce iman ve küfür ihtilafı. İman edenlerle küfredenlerin, inkar edenlerin ihtilafı. Sonra iman edenler arasında e, kitab ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanların ihtilafı. Sonra Müslümanlar arasında ehli sünnet, ehli tevhid olanlarla bidat ehli olan kimselerin ihtilafı. Bunların hepsi e, bir de inkar edenler, batıl yolu tutanlar, bunlar kendilerinin yalancar olduklarını, yanlışlarını itiraf edecekler. Yani kabul edecekler, kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu açıkça ortaya çıksın diye, bu diriliş, bu hesap, bunlar için. Katade dedi ki, burada insanların geneli kastedilmektedir. 40. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir, hemen verir. 41. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Evet, Allah Azze ve Celle'den burada açık bir vaattir bu. Zulme uğradıkları için yani inançlarından, imanlarından dolayı zulme uğrayan bir topluluk Allah yolunda hicret ederlerse yani işte dünyalık sıkıntılarını dert etmeden, işte nasıl yerleşeceğim, neyle geçineceğim, ne yapacağım bunlar dert etmeden, bunu Allah'a bırakarak, tevekkül ederek hicret ederse Allah dünyada onlara güzel lenubey fit dünya hasene dünyada bir güzellik, güzelce yerleştireceğini bildiriyor. Bununla beraber eğer bilirlerse ahiretteki mükafat da daha büyüktür. Ahiretteki ecir daha büyüktür. Mücahit dedi ki, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz kavminin anlamı, dünyada onları güzel rızıklarla rızıklandıracağız demektir. Katade dedi ki, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabıdır. Mekkeliler onlara zulmetmiş ve ülkelerinden çıkarmışlar. Onlardan bir kısmı Habeistan'a ecret etmişti. Bundan sonra Allah onlar için Medine'yi yurt ve hicret yeri kıldı. Müminleri de onlara ensar, yardımcılar kıldı. Ahiretteki mükafatları onların cennetteki mükafatlarıdır. Ömer bin Hattab Radyalent'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ameller ancak niyetlerledir ve her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti ulaşacağı bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın içinse onun hicreti hicret ettiği şeydir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hattab Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Allah'ın veçini isteyerek hicret ettik ve bize karşılık vermek Allah'a ait oldu. Kimimiz ecrinden bir şey yemeden gitti. Bunda da Bukhari rivayet etmiştir. Bunun akabinde Allah azze ve celle yine tevekküle vurgu yapıyor. 42. ayet. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Yani dünyada güzelce yerleştirilecek olan ve ahirette de bol mükafat alacak olan kimseler Sadece Rablerine tevekkül ederek sabreden kimselerdir. Abdullah bin Abbas radıyalanmadan Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. ''Bana bütün ümmetler gösterildi. Öyle Nebi'yi gördüm, yanında küçük bir cemaat vardı. Yanında hiç kimse bulunmayan Nebi'yi de gördüm. Birdenbire bana büyük bir kalabalık arzolundu. Olundu. Bu nedir? Bu benim ümmetim mi?'' dedim. ''Hayır, bunlar Musa aleyhisselam ile onun kavmidir. Lakin sen şu ufka bak.'' dediler.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 Bazıları Allah'a iman eden ve Rasulü'ne tabi olan bizleriz ya da İslam'da doğan çocuklarımızdır. Zira bizler cahiliyede doğduk dediler. Yani biz cahiliyede kirlendik, bizim batıl amellerimiz oldu. Ee, ama bizim çocuklarımız İslam'da doğdular, tertemiz bir din üzere doğdular. Böyle dediler. Bu Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca çıktı ve şöyle buyurdu. Onlar yani bu hesapsız, azapsız cennete girecek olanlar, ruh diye yaptırmayanlar, tatayyur, yapmayan, yani uğursuzluğa inanmayan, dağlama yaptırmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Bunun üzerine Ukkayşe bin Mihsan radıyallahu anh bende onlardan mimeyalların Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Başka birisi daha kalktı ve bende onlardan mimeyalların Resulü dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam Ukkayşe seni geçti buyurdu. Bunu bu Karbe Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, <gülüyor> e, demek ki bazı nebilerin Az tabileri var. bazılarının hiç yok. Ee, ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti oldukça geniş bir kalabalık, en kalabalık bir ümmet olacak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka biraz da de evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla diğer nebilere karşı övüneceğim diyerek evli teşvik etmiştir ümmetinin sayısının artması için. Ee, ümmet olarak sayısı en çok e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmet olacak. Bu Allah Resulüne gösterilen o kalabalık içerisinde bunun haricinde bir de 70 bin kişi diyor. Hadiste 70 bin kişi daha var. İşte bu 70 bin kişi hesapsız, azapsız bir şekilde cennete girecekler. Yani hesaba çekilme ve azap bunlara söz konusu değil. Bu ne demek? Diğerleri için iki kısmı ayrılıyor diğerleri. Bir kısmı hesap görecek. Yani hesaba çekilecekler, bu hesaptan kurtulabilirler, hiç azap görmeden. Kalan kısmında azap görüp ondan sonra e, cennete girmesi mümkün olacak. Yani tevhid üzere ölmüşse, e, burada e, hesapsız ve azapsız bir şekilde kurtulanlar ise rukye yaptırmayanlar. Burada kastedilen cahiliye rukyeleri yaptırmayanlardır. Çünkü rukye yaptırmak meşrudur, yapmak ve yaptırmak meşrudur bunun kerahatine hayır herhangi bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılmıştır. Yani bu yasaklanan bir şey değil. Mesela da var. Cevazla birlikte var. Ama rukiye hakkındaki yasaklara baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani muska yapmak, rukiye yapmak, muska yazılı olan o açık bir yasak. Yani yazılı bir şeyi asmak, taşımak, bu şirk kapsamında daha büyük bir tehdit de geliyor. Ama ruhiye yaptırmaya gelince ruhiye iki kısmı ayrılıyor. Ruhiye okuma demek, hastayı okumak. Bu iki kısım, bir kısmı cahiliye döneminde yapılan ruhiyeler. İçeriği bilinmeyen, bazısında işte cinlerden yardım istenen. Böyle cinlerden yardım istenen bir içerik varsa bu zaten şirktir. İçeriği bilinmeyen şeylere gelince, yani cinler gibi veya başka varlıklardan yardım isteme gibi unsurlar bulunmasa dahi içeri bilinmiyor. Yani Kur'an'dan mı, sünnetten mi, ne ödü belirsiz. Bu tip ruhyeleri okumak işte kişinin hesapsız, azapsız bir şekilde cennete girmesine mani olan şeylerdendir. Şirk olanlar demiyoruz. Şirk olanlar zaten sakıncanın en büyüğü. İçerisinde şirk barındırmasa dahi kitap ve sünnete dayanmayan ruhiyeler. Bunlar kişiyi işte Allah'a tevekkülden demek ki alıkoyan şeyler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları ancak Rablerine tevekkül edenler diyerek vasflıyor. Buna mukayir. Yani bunu iptal eden bir şey. Ki dağlama yaptırdığı zaman tevekkülü oradan kaldırmış oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dağlamadan yasaklayan hadisleri var. Bir hastanın yani kanaması durmayan bir hastanın dağlama yapılması için ısrarlı bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, izin istiyorlar. Birkaç sefer reddediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En sonunda madem öyle çok ısrar ediyorsunuz yapın ama hafifçe bastırın diyor. Yani bundan hoşlanmıyor, e, hoş görülmüyor. E, bu esasında tedaviler hakkında genel bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tedaviyi e, ümmete ruhsatla, cevaz vermiştir. Bunun caizliğini bildirmiştir. Yani tedavi hakkında sorunca, tedavi olunuz, yani olabilirsiniz. Ee, Allah devasını indirmediği hiçbir hastalık vermemiştir buyuruyor. Yani tedavi olmak caizdir, meşrudur. Fakat bu ruhsat verilmiş bir şeydir. Yani bir kimsenin tedavi olmadan sabretmesi, tedavi dediğimiz şey rukiye ile tedavi olur. İşte hacamat bir tedavidir. Dağlama bir tedavidir. İşte bitkisel veya bal gibi hayvani bir takım gıdalarla tedavi, bunların hepsi birer tedavidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tedaviye yönelik pek çok hadisler var biliyorsunuz. Hatta bunun için bu nebevi kitapları derlenmiş, toplanmıştır. Yani bu meşrudur, kerahat olduğunda söylemiyoruz, böyle bir şey anlaşılmasın. Yani tedavi olmak mekruhtur, böyle bir şey anlaşılmasın. Bilakis izin verilmiş, caiz kılınmış bir şeydir. Ama faziletli olanı mıdır, değil midir meselesi? Burada şu söylenebilir: Bir kimse hayatını tehlike atacak, yani e, hayati bir tehlike söz konusuysa, e, burada tedavi olması gerekir. Çünkü kendisini, bir kimsenin kendisini öldürmesi e, göz göre göre, yani buna mani olabilecekken öldürmesi hoş görülmez. Burada tedavi olması gerekir. Ölümcül bir durum. Zaruret dediğimiz bir haldir bu. Diğer tedavilere gelince, yani sıradan, yani insanın kolaylıkla sabredebileceği şeyler, bunlara gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gibi durumlarda hastalığa sabretmeyi tedaviden üstün tutmuştur. Mesela kendisine e, cin çarpması olan bir kadın getiriliyor. Yani bunda tayf var deniliyor. Tayf cin çarpmasıdır, cin girmesidir. Ee, bu kadın başka bir rivayette saralı diye tarif ediliyor. Yani saralı gibi böyle e, yatıyor, nöbet geldiği zaman yerlere yatıyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü sabretmesi karşılığında cennette şöyle şöyle ecirler var diyerek e, buna yönlendiriyor öncelikle. Kadın pekala diyor sabrederim Allah'ın Resulü fakat diyor bana dua et. Beni bu nöbet tuttuğu zaman üstün başım açılıyor. Bunun için ber dua ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da bunun için dua ediyor. Yine Ama sahabinin kısasını hatırlayın. E, gözleri kör olduğu için Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan dua isteyen adam. Burada da Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam öncelikle sabredip karşılığını Allah'tan istemesini e, teşvik ediyor. E, ama e, bunun giderilmesi hususunda da böyle bir ısrarım varsa işte şu şekilde dua ettiği bir dua üretiyor Adam bu duayı yapıyor ve gözleri açılıyor. Bunun gibi <gülüyor> yani bu bir cevazdır, izindir. Tedavi genel olarak izin verilmiş bir şeydir. Fakat tedavide haram olan maddelerden kaçınmak gerekir. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah size haram kıldığı şeylerde şifa yaratmamıştır hadisiyle devam edilmiştir. Bu sebeple mesela zamanımızda en çok söz konusu olabilecek şeyler kitap ve sünnette haramlığı bildirilen. Mesela alkol, yani hamr, sarhoş edici şeyler. Bunlarla tedaviden, haram maddelerle tedaviden kaçınmak gerekir. Veya şer'an necisliği bildirilmiş maddelerle, mesela kan ile tedavi. Bunlardan kaçınmak gerekir. Tedavide Yine kendi arasında iki kısımdır. Birisi koruyucu tedavi, birisi direkt hastalığa tedavi, yani tedavi, tedavi edici hekimlik deniliyor. Diğerine koruyucu hekimlik deniliyor. Koruyucu hekimlik konusu biraz şaibeli bir mevzu. Yani bela inmeden önce kişinin tedbir alması, hastalanmamak için tedbir alması, bunun için ilaç gibi şeylere başvurması, Burası tartışılan bir konu, ihtilaf edilen bir konu. Ee, i̇nsanlar bu gibi e, düşüncelerle batıl yollara teşebbüs etmişler. İşte boncuk gibi, nazar boncuğudur, ee, iğde işte, ağacı gibi. Yani Allah'tan başkasına kulun kalbini tevekkül etmeye bağlayan şeylere e, sevk ediyor bu düşünce insanları. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yine, ac ve hurması, Medine'nin ac ve hurmasından günde yedi tane yiyen kimsenin zehirlenmeyeceği veya bir lafzında, rivayetin bir lafzında sihrin ona etki etmeyeceği şekilde. Yani burada ravilerin bir şeyi var. Acaba sihir mi dedi, zehir mi dedi diye böyle bir tereddütlü bir rivayet lafzı var. Her halkarda sihir olsun, zehir olsun. Allah Resulü bak böyle bir şey de demek ki cevaz vermiş. Bu niyetle bir kimse 7 tane hurma acı ve hurması yiyebilir sihir veya zehirden korunmak için veya bazı şeyler e, insanı kuvvetlendiricidir. Bunu tabipler söylüyor Allah Resulünden değil de tabiplerin söyledi. İşte şunlar e, bünyeyi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir vesaire vesaire gibi. Bunlar sıradan insanın yiyeceği şeylerdir. E, Bunlara bir sıkıntı yok ama. E, gerek bilimsel olarak yani tecrübe yoluyla gerek nas yoluyla kulağa herhangi bir faydası müşahede edilmeyen yani hakkında delil olmayan şeylere gelince bunlar işte problemlidir. Yani kulun kalbini Allah'a tevekkülden alıkoyan başka şeylere bağlanmasına sebebiyet veren şeylerdir. Bunlar nedir? İşte bir ara biyosalık bileziği çıktı. Mıknatıslı bir bilezik veya işte e, akik taşı Taşlar, yani bunu insanların tecrübesi, biz bilimsel bir tecrübeden bahsediyoruz. Yoksa mesela e, otosüjeksiyon dediğimiz, insan kendi kendine inandırıyor, aa ben bunu şey yaptım, bana iyi geldi falan, böyle değil. Somut delillerle eğer faydası tespit edilmişse buna şeriat karşı çıkmaz. Ha, Karşı çıkmaması övdüğü manasında değil, şeriat bunu övmüyor İzin veriyor sadece. Eğer e, bir hayra vesile oldu sabitse. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın kıssasında kolunda e, bakır bir tel ile geliyor. O nedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. E Allah'ın Resulü bu vahiy nedir? Yani zayıflık için, gevşeklik için, yani kuvvetlenmek için bunu takıyorum. O senin ancak zayıflığını artırır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani e, neden böyle söylüyor? Belli ki insanlar bir zanla, o, otosyreksiyon dediğimiz şeyle bunun faydalı olacağına inandırmışlar kendini. Bir ara e, nano bilezik diye bir şey çıktı. Böyle tanıtım için her yerde, e, bilmiyorum siz de karşılaşmışsınızdır. Adam geliyor işte bir ayağını kaldır diyor, iki kollarını aç diyor. E, i̇şte koluna vuruyor o tarafa yatıyoruz mu falan. Sonra bu bilezi takıyorsun güya. Aynı hareketi yapıyor. Bu sefer sarsılmıyor falan. Böyle tuhaf tuhaf şeylerle, e, iyi de paralara basit lastik şeyleri sattılar. Bunlar otosüjeksiyon. Yani bir nevi söz sihiri. İnsanın kendi kendini kandırması, inandırması e, yoluyla. E, kalebe çalıyorlar. E, bu tip bazı şeyleri yayıyorlar maalesef. İmran bin Husayn hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte böylesine insanlarda etki e, yani somut olmayan bir etki e, fark ettiği için bu senin ancak zayıflığını artırır. Onu çıkarat diyor. E, buna mani oluyor. Yani bizim tedavi olacağımız şeyler iki yoldan gelmeli. Birisi kitap veya sünnetin. Bizi yönlendirdiği şeyler, yanmaslarını yönlendirdiği şeyler. İkincisi somut olarak insanların tecrübesiyle sabit olan şeyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şifanın yollarını Kur'an-ı Kerim, kalplerin şifası olarak Kur'an-ı Kerim, i̇bn böyle te, e, tevil ediyor, böyle yorumluyor hadisi aktardıktan sonra. Kalplerinize şifa olarak, şey ayeti tefsir ediyor, estağfurullah. Kalplerinizin şifası Kur'an-ı Kerim'dir. Bedenlerinizin şifası, işte balda, hacamatta, bunun gibi şeylerdedir diye. Evet, başı ağrıyanı, işte hacamat, ayağı ağrıyanı kınayı e, tavsiye ederdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle e, tavsiyeleri olmuştur. Demek ki e, tedavi olurken kulun dikkat etmesi gereken şey Allah'a tevekkülü zedelememeli. Yani meşru bir tedaviyi dahi e, uygularken kişi, Şifanın Allah'tan olduğunu, Allah'ın bunu sadece bir vesile kıldığını bilerek Allah'tan isteyerek yapmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rahatsızlandığında hastalandığında e, diyorlar ki sana tabip çağır, çağıralım Eyalan Resulü diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten bana hastalığı veren tabibin kendisidir diyor. Yani benim tabibim Allah'tır diyor. Yani e, eğer kişi sabredebiliyorsa Hastalığın Allah'tan kendisine günahlarına, hatalarına bir temizleyici olarak, bir hediye gibi olduğunu kabul etmeli, böyle inanmalı, karşılığını Allah'tan bilerek sabretmelidir. Tedavi olursa da bu caizdir. Ömer bin Hattab Radyaland'da şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan merfi olarak rivayet ediyor. Şayet sizler Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Elbette kuşların rızıklandırıldıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız. Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar, akşam kursakları dolu olarak dönerler. Ahmet bin Amber, Tirmiz ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Evet, Nahl Suresi 43. Ayeti Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını Rasul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikireline sorun. Evet, bu ayet e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gönderilen bütün peygamberlerinde hep erkeklerden olduğu konusunda açıktır. Bazıları e, tevil ediyorlar. Yani ayet açık. وَنَا اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ illa رِجَالًا Rical, adamlar, erkekler. Erkekler için kullanılan bir şey. Evet, e, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. El-Ameş dedi ki, zikir ehliyle kast edilen Tevrat ve İncil ehlinden Müslüman olanları olduğunu işittik. Yani önceden Tevrat bilgisine sahip bir Yahudi'yken veya Hristiyan'ken, İncil bilgisine sahip Hristiyan'ken Müslüman olan kimseler e, bu kimselere sorun. Zikir ehliyle kastedilenler bunlardır. Çünkü onlar Musa Aleyhisselam'a da İsa Aleyhisselam'a da indirilenlerin alimi olan kimselerdi. Katade dedi ki eğer bilmiyorsanız Tevrat ve İncil'in ehline sorun demektir. İbn-i Abbas radiyalanmadan burada sorma emri Kureyş müşriklerine yöneliktir. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğu Tevrat ve İncil'de geçmektedir. İbn-i Abbas radiyalanmadan bu e, Hasan bir isnatta Taberi tarafından rivayet edilmiştir. Yani eğer bilmiyorsanız zikir sorun hitabı müşrikleredir diyor İbn-i Basra diyorlarına. Çünkü e, gerek Tevrat'ta gerek İncil'de e, Muhammed ve Vesselam haber verilmiş, müjde verilmişti gönderileceği. <gülüyor> Burada zikir vahiy anlamında. ehlev vikri e, marife olarak gelmiştir. E, bir sonraki ayette bunu tamamlayıcı Manada 44. ayet. Apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Yani önceki peygamberleri. insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da zikri indirdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için, beyan etmen için. insanlara indirilen ne? Kur'an-ı Kerim. Beyan etmesi için ne indiriliyor? Zikir. Yani süddet. Mücahit dedi ki, Bilbeyinati ve, ve zübür, deliller ve kitaplarla demektir. Yani e, beyinat, deliller, zübür de e, kitaplar demektir. Ebu Mame Radiyallahu anh'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurken işittim. Hiç şüphesiz peygamber olmayan bir adamın şefaati ile Rabia ve Mudar kabileleri gibi veya iki kabileden birisi gibi buyurdu. Böyle kabileler cennete girecektir. Peygamber olmayan birisinin şefaatiyle. Bir adam Eyalan Resulü, Rebiya kabilesi, Mudar kabilesinden değil midir? Zaten onlar birbirinden değil mi? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ancak bana söyletileni söylemekteyim buyurdu. Yani ben bunu kendimle söylemiyorum, bana söyletiliyor. Sünnetin vahiy olduğu konusuna açık bir ibare. Ahmet bin Hamber sahip-i rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan, Ezberleme isteğiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işmiş olduğum her şeyi yazardım. Kureyş beni bundan men ederek sen Allah Resulü'nden işitmiş olduğun her şeyi yazıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Öfkeli haldeyken de konuşur dediler. Ben de yazmayı bıraktım. Sonra bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Buyurdu ki yaz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki benden hakkın dışında bir şey çıkmaz. Bunu Ahmet ve Ebu Davud sayısın adına rivayet etmişlerdir. Burada görüldüğü gibi müşriklerin bu tavrı. Yani ne diye itiraz ediyorlar? Ee, yani o öfkeliken de konuşuyor. Yani sevinçli anda da konuşuyor. Yani sıradan e, Allah Resulü ile başkaları e, böyle aynı kefedeymiş gibi. Vahiy alması vahiy alması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer beşerden ayrıldığı bir nokta. Onun söyledikleri vahiden ibaret. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple yaz diyor, hem yazmayı emrediyor, izin veriyor, hem de e, kendisinden çıkan şeylerin vahiden başka bir şey olmadığını e, beyan ediyor. Hakkın dışında bir şey çıkmaz diyor. Ebu Ureyr'e radiyalanatta Nebi Vesselam şöyle buyurdu. Size ne haber vermişsem o Allah katındandır. Bu konuda hiç şüphe yoktur. Bunu Hasan bir isnatla bezler rivayet etmiştir. Ebû Rerî'den diğer bir rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ben ancak gerçeği söylerim buyurdu. Asaptan birisi Elan Resulü senin bizimle şakalaştığın da oluyor dedi. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem, ben gerçekten başka bir şey söylemem buyurdu. Bunu Buhari Edebül Müfret'te Ahmet Tirmizi Mücemülevsatta Taberan sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. Yani ben şaka da yapsam ancak gerçeği söylerim diye Yine Ebu e radıyallahu anh'dan diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah tebarek ve teala bana kızımı Osman bin Affan radıyallahu an ile evlendirmemi vahyetti. Bu Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir emir demek. Bunu Hasan İsnad'la İbn-i Bat'ta El-İban'de rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan Ahmet bin Ambel Fadailü sahabede Taberane, Evsat'ta ve Sagir'de İbn-i Sakir tarihinde Lalka'yı itikadla rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'dan i̇bn Sakir, Ebu Naim Marife'de, Ümmü Ayyyaş radıyallahu Taberani ve i̇bn Sakir, Numan bin Beşir radıyallahu İbne Bir şey ve Ahmet, İbn-i Sakir, Tirmizi, i̇bn Mace ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Yani 2, 3, 4, 5 tane farklı sahabeden bu hadis sabit olmuştur. Allah Teala bana kızımı Osman bin Affan ile evlendirmemi vahyetti diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda tabi deliler e, pek çok. Burada zikredemeyeceğimiz kadar. Ayet zaten açık. E, buradan hareketle biz diyoruz ki ezzikir ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün ez zikir, elflamlı gelen zikir ifadesi vahiy manasındadır. Yani e, levh-i mahfuzdaki zikir. Ez zikir, levh-i mahfuzdaki zikir zikirde yazdı diye e, geliyor. Yine ibarı. Ee, bu da zikirehine sorun, yani vahiy nehine. Tevratta vahy edilenlerin, e, İncilde vahiy edilenlerin, hatta Kur'an'da vahiy edilenlerin. Çünkü e, ayet e, her ne kadar özel bir sebep hakkında inmiş olsa bile, lafızdaki umumilik esastır. Bağlayıcı olan, lafızdaki genel ibaredir. Burada yani her Müslümanı İlgendiriyor o halde. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Burada ayetin sebebi ne hakkında? İşte Kureyş müşriklerine hitaptır. İşte Yahudilere, Hristiyanlara, onların alimlerine sorun. Bakın onların kitaplarında da geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği, bir peygamber olarak gönderileceği. Onların kitaplarında da onlar şahit edecektir. Bu sebep için indirilmiş diyor i̇bn Abbas radıyallahu Radyalama. Fakat sebebin hususiliği itibar alınmaz. Lafzın umumiliği önceliklidir. Burada lafız umumi. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. O halde bu ümmetten de bilmeyenler zikir eline soracak. Kim bu zikir ehli? Kur'an'ın ehli, Sünneti ehli. Çünkü zikirle kastımız Kur'an ve sünneti bütün olarak kapsayan vahiydir. Neden böyle diyoruz? İnsanlara indirileni açıklaması için. İnsanlara indirilen Kur'an-ı Kerim. Yani bu, buna başka bir şey girmiyor. Yani bu insanlara indirilen sadece Kur'an-ı Kerim. Onlara indirilen, yani onları muhatap olarak muhatap olarak indirilenin açıklaması için, beyan etmesi için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zikir indirilmiş. Bunu da başka hadislerde ne diye anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bana Kur'an ve onun misli verildi diyor. Bana Kur'an ve misli verilmiştir. Misli ne? Eşit büyüklükte, eşit hacimde aynısı demek değil bağlayıcılık açısından aynısı. Misli derken budur. İşte ev zikir burada sana da zikri indirdik yani lehih mahfuz'dan sana vahi indirerek Kur'an'ı beyan etmeni sağladık. İnsanlara indirilen bu Kur'an'ı beyan etmeni sağladık diyor. Kıyamet suresi 19. ayetiyle yine bağlantılı bu ayet Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama hitabe işte dilini depretme, onu okutmak da, açıklamak da, beyan etmek de bize düşer. İnne aleyna beyaneh buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnne aleyna beyanet. dikkat edin bu lafsa, kıyamet 19. ayet. Onun muhakkak açıklaması bize düşer. Yani Allah Azze ve Celle üstleniyor. Kur'an beyan etmek Allah Azze ve Celle'ye ait. Burada ne diyor? Sen açıklayasın diye sana da zikri indirdik. E madem Allah'a ait, bu burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması ne demek? Allah'tan indirilenlerle açıklaması demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'in açıklanması, anlaşılması ancak ve ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle mümkündür. Sünnet olmadan Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Ayet bu konuda çok açık bir şekilde delalet etmektedir. Ve ümmete genel olarak önceki ayetle birlikte, eğer bilmiyorsanız, zikir eline sorun. Bilmiyorsanız, bilmiyorsanız, mesela Tevrat'a bakın, Kur'an'a bakın, şeye, İncil'e bakın demiyor Allah Azze Celle'ye bakın. Bilmiyorsanız, zikir ehlin'e sorun. Yani kitabın ve sünnetin alimlerine sorun. Zikrin ehli onlardır. Kitabın e, muhkemini, müteşabihini, mutlakını, mukayyedini, Umumunu, muhassasını, tahsis edilmiş olanını, bunlarını bilenlere. Sünnetin sahihine zayıfını, rivayet yollarını, ravilerini, ricalini bilenlere. Bilmiyorsanız bunlara sorun. Yani Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar baki kalacak bu kitabında bütün muhataplarına bunu emrediyor. Sünnete başvurmak zorundasınız. Kitaba ve sünnete başvurmak zorundasınız. Yani sünnet olmadan kitap anlaşılmaz. Kitap sünnetten ayrılmaz. Bu e, iki esas vahyin iki bölümüdür. Yani vahiy metlu dediğimiz e, Kur'an-ı Kerim yani e, metlu okunan demek namazda ibadet olarak okuduğumuz lafzıyla muhkem olan e, Kur'an-ı Kerim ve vahyi gayrimetlu dediğimiz yani okunmayan vahiy e, yani lafzıyla kıraat yapılmayan namazda okunmayan vahiy dediğimiz sünnettir. Bu da Rivayet yollarının sahih olmasını bilmek için insanların ehline muhtaç olduğu bir alandır. Bu sebeple Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız zikirlerine sorun buyuruyor. Yani mücerret kişi, ben Kur'an'a bakarım, işte hadis kitapları var, hadis kitaplarına bakarım, bununla yolumu bulurum derse çok isabetli bir şey değildir bu. Allah Azze ve Celle mutlaka o zikrin ehliyle birlikte hareket edilmesini, yani herkesin kitabı ve sünnete muhatap olmakla beraber bunların sıhhati konusunda, ayrıntıları konusunda, muhkemi, müteşabihi konusunda, onunla ilgili yani delil olarak bağlayıcılığı konusunda bu gibi konularda mutlaka o zikrin ehliyle bağlantılı olmalarını da emrediyor. Onları taklit edin demiyor yalnız. Çünkü eğer böyle bu ayetten anlaşılacak şey böyle olsaydı, Taklitçiler bu ayeti delil getiriyorlar. İşte Allah bilmiyorsanız zikir eline sorun. E, zikir elinde alimlerdir. O halde alimleri taklit etmeliyiz. İşte bunlar da mezheplerdir diye veya başka alimlerdir diye e, taklide delil getiriyorlar. Bunun e, taklitle bir alakası yok. Yani Allah Azze ve Celle burada zikir elini taklit edin demiyor. Eğer öyle olsaydı Tevbe Suresi 31. ayetinde alimlerini ve rahiplerini Rabler edindiler demezdi. Yani biz bu ayetleri bir bütün olarak almak zorundayız. Bir kısmına iman edip bir kısmını reddedecek değiliz. Allah eli kitabı bu yüzden kınamış. Onların şirkete düştüklerini bildirmiş. Hangi sebeple şirkete düşmüşler? Allah Resulü açıklıyor. Onlar bir şeye helal dediği zaman Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal dediğinde bunlar kabul ettiler. Allah'ın haram dediği bir şeyi helal dediği bir şeye haram dediklerinde yine bunlar kabul ettiler. Böylelikle onları rabedilmiş oldular diyor. O halde bu nasıl olacak? Onların demesi değil, onların kitap ve sünnete şahitlik etmeleri, zikre şahitlik etmeleri ile olacak bu. Zikir eline sormamız demek ki işin ehli olanlara sormamız. Mesela Allah şöyle bir yönlendirme yapabiliyor olabilir mi yani? Zikre eline sormamız. elinde Tevrat ve İncil'in ehli. E, Tevrat ve İncil'in ehli bugün yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. O zaman da yapıyorlardı bunu. Yok böyle bir şey yoktur diyorlardı. Hatta mesela rejim ayetiyle ilgili şeyde üstünü kapatıp gizlemeye çalışıyorlardı. Ya bunlar mı hakikaten şahitlik edecek? Birincisi soracağın kişi adil bir şahit olacak. Yani adalet vasfına sahip olmalı. Yalancı, sahtekar olmamalı. İkincisi ehli olmalı. O halde Müslümanlar da Kur'an ve sünnetin ehline soracağı zaman soracaklar bu kimselerin adil, adalet vasfına sahip kimseler olması gerekir. Birinci vasfıları. ikinci vasfıları inim sahibi olmaları. Yani zikrin ehli olmaları gerekir. Bu iki vasfı bir araya getirmiş bir kimseye sorarsan senden vebal gidiyor. Yani sen elinden geldiği kadar, gücün yettiği kadar adamın adalet hallerini araştırdın. Yani görebildiğin kadar. Sen insanların kalbini bilemezsin. Ama adam içinde sahtekalını saklıyor. Sana işte sarıklı sakallı bir şekilde gözüküyor seninle beraber işte cemaat namazlarını kılıyor Zahiren takva üzere görüyorsun ama adamın içi fesat dolu sahtekarlık yapacak, kandıracak niyeti e, başka şeyler bu olabilir burada Allah vebal senden kaldırıyor ama şurada aldanmaya hakkın yok adamın fasıklığı sırıtıyor fıskı ortada kadınla kızla beraber açık saçık ortamlarda sana fetva veriyor Bıyık yok, sakal yok, İslami bir görünüm yok. Yani her tarafından fısk akıyor. Bu adama sordun, o da seni saptırdı veya hakka iletti. O uzak bir ihtimaldi. Burada sen vebaldesin. Niye? Çünkü senin gözün göre göre aldanıyorsun. Bu sebeple birinci esas, burada dikkat edilmesi gereken, müracaat edeceğimiz zikir ehlinin adalet vasfına sahip olmaz zahirinde yani senin görüp muayene edebileceğin kontrol edebileceğin bir alanda aleni bir fıskının yanlışlığının, sapıklığının olmamaz İkinci konu zikrin ehli olmaz Sen zikir ehli olduğunu ilim ehlinin ilim ehli olduğunu çok teşhis edemeyebilirsin ama zahiren sana adalet vasfını ortaya koyuyorsa ve sana gelip ben bu ilmin ehliyim, ben alimim diyorsa, bu işin ehliyim diyorsa o zaman ona güvenirsin. Ama bir fasık diyorsa hadi oradan demen de gerekir. Sen kitapları yutmuş olsan bile şu fasık haline senin sözüne itibar edilmez demesi gerekir Müslümanların. İsterse gerçekten ehli olsun yani ilmi yalayıp yutmuş olsun. Öyleler çok piyasada. Çok şey ezberlemiş, çok şey biliyor ama e, adalet sıfatına sahip değil. Buna itibar edilmez. Adalet vasfına sahip olduğu ve ilme şahitlik edebilecek e, bir durumdayken işte benim şöyle ilmim vardır, size e, kitap ve sünnete şahitlik edebilirim diyorsa bu kimsenin verdiği fetva sebebiyle, yani şu hadis sahihti, şu zayıftı, işte Allah sana bunu emrediyor, Allah'ın kitapta verdiği e, emrin, e, delaleti şudur diye sana açıklama yaptığında burada soran kişiden vebal gidiyor. Bütün vebali o fetvayı veren yükleniyor. Ebu Ürer'in, Ebu Davud da Sayısnat'la, Ebu Ürer'in radıyallahu anh rüvette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Kime bu şekilde ilimsiz fetva verilirse, yani bu fetva vebili birisi saparsa bunun vebali bu fetvayı veren üzerinedir diye. Evet, eğer tabii kişi kendi üzerine düşeni yaptıysa, yani adalet vasfını araştırmışsa. Allah izin verirse 45. ayet, Nail Suyas 45. ayette bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfurüke ve